kıymetli izleyicilerimiz tekrar birlikteyiz. Efendim Ramazan Arıt Adana'dan efendim. Selamun aleyküm hocam. Farz olan ibadetleri yapmayışımızın asıl nedeni nedir? Evet. Bunun iki sebebi vardır. Ya anlamadığımızdan dolayıdır ya da tembelliğimizden dolayıdır. Ya ilmimizin imana dönüşmemesinden dolayıdır ya da imana dönüşmüştür, alışkanlık haline gelmediğinden dolayı olabilir. İki sebep yani. Eğer farz olan ibadetleri yapamadığımızda sıkılıyorsak, üzülüyorsak, yapmamız gerekir diyorsak bu durumda imanda sorun yok. Tembellikte sorun var, alışkanlıkta sorun var. İbadetlerin de melekeleri vardır. Meleke. Meleke demek, güç kuvvet demektir. O melekeler, ibadetlerin melekeleri bizde güç kuvvet haline gelmediğinden dolayıdır. Namaz melekesi bizde güçlenmemişse, o bize ağır gelir, bize zor gelir. Eğer o güçlenmişse, mesela biri sürekli namaz kılıyorsa, o ondan meleke güç ve kuvvet haline geldiğinden dolayı onu terk edemez, onu bırakamaz. Her halükarda onu yapar, yerine getirir. Güç ve kuvvet haline geldiğinden dolayıdır. Bu oruç için de böyledir mesela. Yani bakıyorsunuz ki, 11 ay boyunca yanlış yapıyor, ters tarafa gidiyor. Ramazan ayı geldiğinde, tam olarak orucunu tutuyor, gerekeni yapmaya çalışıyor, meleke haline gelmiş. Öteki, aslında imanı da kuvvetlidir. Ama bununla beraber, onda o meleke olmadığı için, Güç ve kuvvet olmadığı için onu yaparken zorlanır. Söyledim eğer e, üzülüyorsa, yapmam gerekir diyorsa, yapmak için çabasını gayretini sarf ediyorsa imandan kaynaklanmıyor, tembelliğinden kaynaklanıyor. O ibadetlerin onda meleke haline, güç ve kuvvet haline gelmediğinden dolayıdır. Güç ve kuvvet haline, meleke haline gelebilmesi için de onun onu yapması gerekir. Yaptıkça güç ve kuvvet olur. Meleke olur onda. Sorun. Ya meleke olmamıştır ya da imanından kaynaklanıyor. Hem Allah'ın emrini yerine getirmiyor. Farzları yapmıyor. Hem de eğer üzülmüyorsa bunu hafife alıyor, bunu basite alıyorsa bu durumda sorun iman sorunudur. Rabbini ciddiye alma sorunudur. Allah eğer bunu yap dediyse bu olmazsa olmaz. O mutlaka gerekir. Nasıl ki nefes almamız gerekiyorsa, nasıl ki gıda almamız gerekiyorsa, yoksa helak olacağımızı biliyorsak Allah'ın fark kıldıklarını da yapmadığımızda manevi olarak helak olacağımızı bilmemiz gerekir. Buna iman etmemiz gerekir. İbadet ruhun gıdasıdır. Gönlün gıdasıdır. Ya gıda olarak anlamamışız İnanmamışız, iman etmemişiz ya da iman ettiğimiz halde e, tembellik yapıyoruz. Bu tembelliği üzerimizden atmak için, bu gücümüzün, kuvvetimizin olabilmesi için, melekenin oluşması gerekir. Bunun da oluşabilmesi için o ibadeti yaptıkça o güç, o kuvvet, o meleke kazanılır. Kazanmaya çalışmak gerekir. Efendim Malatya'dan ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. İnsanın mümin kardeşine kırılmaması için ne yapması gerekir? Evet. Hiç kimse hatasız değildir, kusursuz değildir, günahsız değildir. Herkes hata yapabilir, biz de hata yapabiliriz. Böyle bir durumda karşımızdakinin bize nasıl bir muamele etmesini istiyorsak, Bizim de karşımızdakine öyle muamele etmemiz lazım ki ciddi ve samimi olmuş olalım. Biz hata işlediğimizde, yanlış yaptığımızda karşımızdakinin bizi affetmesini istiyor muyuz? İstiyoruz. Affetmesini seviyor muyuz? Seviyoruz. Allah affetmemizi seviyor mu? Seviyor. Resulü seviyor mu? Seviyor. Bu durumda Allah bizi sevsin istiyorsak, Resulü bizi sevsin istiyorsak, yapmamız gereken şey nedir? Karşımızdakini affetmek. Affedilmeyi seviyorsak, Allah bizi affetsin istiyorsak, seviyorsak bizim de karşımızdakini affetmemiz gerekir. Affetmeyenler affedilmez, affa uğramaz. Merhamet etmeyenler rahmeti hak etmez. İkram etmeyenler ikrami hak etmez. İnsanlara karşı nasıl davranıyorsak tavrımız onlara karşı neyse hak ettiğimiz muamele de o olmuş olur. Bu bir imtihan, bu bir kazanma imkanıdır. Onun için merhamet ettiğimiz kadar merhamete layık oluruz, af ettiğimiz kadar afa layık oluruz, ikram ettiğimiz kadar ikrama layık oluruz. İnsanların hatasını, kusurunu, günahını örttüğümüz kadar günahımızın örtülmesine sebep olmuş oluruz, layık olmuş oluruz. Allah da bizim günahlarımızı örter. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Bir kul, bir kula sıkıntıdayken, dardayken yardım ettiğinde en zor günde Allah ona yardım eder. Bir kul, bir kulun günahını, yanlışını örterse, o kıyamet günü en zor anda Allah onun günahlarını örter. Olmamış gibi muamele eder. Örtü çünkü. İkram ederse Allah da ona ikram eder. Merhamet ederse en zor günde Allah ona yardım eder. Bu sadece en zor günü olan ahirette değil, dünyada da aynı şekilde Allah'ın muamelesini yaptığı muameleye göre görür. Böyle düşündüğümüzde, bunu böyle anladığımızda affetmek çok rahat olur. Hatayı örtmek çok muhabbetle olur. Çünkü karşılığında Allah'tan afi, mahfireti alıyorsun, rahmeti alıyorsun, ikrami alıyorsun. Eğer imar etmişsek bu böyledir. Bunu yaptıkça bu hal bizde makam olur. Resulullah Efendimize tabi olmuş oluruz. Kendisine yapılan her türlü zulmü affetti. Yanlışı affetti. Hakareti affetti. Eğer biz de ona tabi olmuşsak bizim de yapmamız gereken şey ona tabi olup affetmektir diyoruz. Elazığ'dan Halis, su içer. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de direkt kabirde azap ve sorgu sualıyla ilgili ayet yoktur. Bazı alimler de bu konuyla ilgili hadisleri kabul etmiyorlar. Sizin görüşünüz nedir efendim? Evet. Kabir hayatını şöyle anlamak gerekiyor. Allah'ın orada her kula muamelesi farklıdır. Her bir kula muamelesi farklıdır. Mesela Allah yolunda ölenler için ölü demeyin dedi. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Bu durumda Resulullah Efendimiz'in tabiriyle onlara hemen cennet vardır. Bir yanda kabir alemi bir yanda onlara hemen cennet vardır. Allah katında rızıklanırlar. Bir kısım kullar böyle. Hatta Allah onları ölü bile demeyin diri. Firavun'u anlatırken Evet, Firani ve onun e, ehlini ileri gelenleri onunla beraber ileri gelenleri sabah akşam ateşe arz ederiz dedi. Bu kabirde azabın olduğunu gösteriyor. Kıyamet günü evet, onların gideceği yer cehennemdir. Ama şu an için söyledi. Sabah akşam ''Onlar ateşe arz olunurlar.'' dedi. Cehennemlikler için geçerli olan ayettir bu. Eğer ayet yoksa bunu söyleyemiyoruz zaten. Eğer Firavun ve onunla beraber olanlar, ona tabi olanlar, cehennemlik olanlar sabah akşam ateşe arz olunuyorsa, bu durumda cehennemlikler sabah akşam ateşe arz olunur. Ama ateşe girer demedi. Ateşe arz olunur, yeteri bir azaptır kabir azabı için. Sadece cehennemi arz edip gideceğiniz yer burasıdır. Sizi burası bekliyor. Denilmesi bile onlar için yeteri bir azaptır. Aynı şekilde cennetlikler için de bu böyledir. Cehenneme cennete eger cehennemlikler cehennemi arz olunuyorsa cennetlikler de cennete arz olurlar. Onlar için de cenneti gösterip. Sizin yeriniz burasıdır, denildiğinde Yeteri bir nimet olur Bunu böyle anlamak gerekiyor Ayet varmış Firavun ve Onunla beraber olan o Zulmedenler Sabah akşam cehenneme Arz olunuyorsa Cehennemi hak edenler sabah akşam Cehenneme arz olur, olunur Ayet varmış Demek Söyledim, herkese muamelesi farklıdır. Bir başka açıdan söyleyeyim onu. Bir kısmı kabir aleminde hapistedir. Hapis. O o da başka bir alem, Kapkaranlık karanlık bir alem. Bir kısmı yerle gök arasında, elbette ki kabir aleminde, başka bir alemde. melekut aleminde yani. Yerle gök arasında e, gezebilirler, bir kısmı göklere de çıkabiliyor. Bir kısmının Allah katında özel yerleri vardır, makamları vardır. Onun için söyledim, Herkese muamele farklıdır. Bu konuda birçok hadis vardır tabi, bu kadar olsun isterseniz, kabir azabi vardır ama herkese göre muamele değişiyor. Herkesin bulunduğu alem farklı farklı âlem olmuş olur. Evet. Efendim adından Yavuz Şanlıurfa'dan. Urfa'dan Selamun aleyküm. İyi ben yayınlar ederim. dilerim. Efendim Urfa'da <gülüyor> pek çok Suriyeli kardeşimiz ikamet ediyor. Ancak pek çok insan Suriyelilere ön yaklaşıyor. Birkaç kişinin yanlışına hepsine mal et birkaç kişinin yanlışını hepsine mal etmek ne kadar doğru? Ensar kardeşliğini Allah'ın istediği gibi yapmak için ne yapmamız lazım? Evet. Kardeşlerimize bakarken Suriyeli kardeşlerimiz olsun Irak'tan gelmiş olanlar olsun veya başka bir yerden gelmiş olsun kendimizi ensar konumunda görüp onları da muhacir konumunda görüp ensar muhacire nasıl davrandıysa nasıl yardım ettiyse Öyle muamele etmemiz lazım. Elbette ki onlar yurtlarını terk ederken bir de mecburiyetten terk ettiklerinden dolayı her çeşit insan aralarında olabilir. Ama sonuçta muhacir olmuşlardır. Mümin kardeşlerimiz zulme uğradıklarından dolayı bulundukları yeri, evlerini, memleketlerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Mazlum konumundadırlar. Mazluma nasıl yardım edilmesi gerekiyorsa öyle yardım etmemiz gerekir. Mazlumun dini de sorulmaz. Eğer mümin kardeşimizse bize gelip hicret etmişse Ensar'ın muhacire yaptığı muameleyi bizim de onlara yapmaya çalışmamız gerekir. Hepsini bir kefeye koymak doğru değildir. İçlerinde her türden insan olabilir. Farzedin ki aynı şey bizim başımıza geldi. Biz onların memleketine, başka bir memleketine hicret etmek zorunda kalırsak, oradaki insanların bize nasıl muamele etmesini istiyorsak, bizim de, bize hicret etmiş olanlara öyle muamele etmemiz gerekir. O zaman herkes aslında nasıl muamele etmesi gerektiğini biliyor, kendi üzerinden bilir. Her biriyle muhatap olurken, kendimizi onun yerine koyup öyle muamele etmemiz gerekir. Buna beraber Allah'ın hesabını yaparak Rabbim benden razı olsun. Kim ne derse gel, desin. Kim ne söylerse söylesin. Hatta karşımızdakinin hali ne olursa olsun. Biz güzel yaptığımızda, doğru yaptığımızda, Allah'ın rızasını gözettiğimizde Allah'ın rızasını kazanıyor muyuz? Evet. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız? Dedi mi? Evet. Mesele güzel yapmaktır. Güzel Karşımızdaki o güzelliği tatmalıdır, o kardeşliği tatıp yaşamalıdır. Ona bunu tattırıp yaşatmamız gerekir. Mümin kardeşliğimizi, ensar kardeşliğimizi. Eğer karşımızdaki bize mümin kardeşim dediyse, biz ona bunu dedirdiysek, ensar kardeşim dediyse, bilelim ki Allah da bizi ensar kabul eder, mümin kabul eder. Eğer karşımızdakine bunu kabul ettiremediysek, bunu ona tattırmadıysak, bilelim ki ne mümin ne de ensar olamadık demektir. Evet kardeşlerimiz bizimle beraber olanlar, bizi dinleyenler, bizi izleyenler, bununla beraber bizi takip eden kardeşlerimiz, bizimle beraber olan kardeşlerimiz mutlaka bunu böyle yapmalıdır. Herkes gücün ismetinde sorumludur, gücünün yettiği kadarıyla. Muhacir kardeşlerimize ensar olacağız beraber inşallah. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Hocam. Sizi çok seviyorum. Mürşidime tam teslim olmak istiyorum ama olamıyorum. Tam teslim olmak için ne yapmalıyım? Tam teslim olmak için sevmek lazım. İnsan ancak sevdiğine güvenir. Kendisini sevene güvenir. Eğer bir kul Allah'ı severse Allah'a güvenir. Sevmiyorsa güvenemez. Ahirete yatırım yapamaz. Acaba der. Allah'ın emrettiğini yerine getiremez. Neden? Sevgisi Kamil değil de ondan. Ona tevekkül edip güvenmiyor da ondan. Onun için Allah müminleri anlatırken onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okununca imanlarını artırırlar? Buna beraber bütünüyle Allah'a güvenir, tevekkül ederler buyurdu. Aynı şey mürşid için de geçerlidir. Eğer mürşidinin Allah'a vasıl olduğunu, Allah'a vasıl etmek için vazife aldığına inanmışsa, Allah'a vasıl olmak gibi bir derdi varsa, vasıl olmak istiyorsa, bu aşkı, muhabbeti, Allah'a olan aşkı, muhabbeti ne kadar şiddetliyse o kadar teslim olabilir teslimiyeti muhabbeti nispetindedir. Ona olan güveni nispetindedir. Yoksa teslim olamaz. Yoksa itiraz eder. Yoksa itiraz edince ne olur? Ben olan daha iyi biliyorum demiş olur. Ondan daha iyi biliyorsa ona ihtiyacı yok. Teslim olamaz. Onunla beraber yolu yürüyemez. İki adım atar, 3. adımda düşer, yuvarlanır. Onun için güvenmesi gerekir. Mesele, güven meselesi. Evet. Efendim, Nurhan Aysal, Köy'den. efendim sizi tanıdığımdan beri yeni doğmuş gibiyim. Allah'ıma ne kadar şükür etsem azdır. Rabbimizin selamı sizin ve beraberinizdekilerin üzerine olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Allah'ın selamı, meraketi, rahmeti bütün kardeşlerimizin, kardeşimizin de üzerine olsun inşallah. Amin. Efendim Fırat Bozyel. Selamun Aleyküm hocam. Ben Kars'tan Fırat. Bir sorun var. Ben Şafii mezhebindeyim. Sabah namazını cemaatle kılmak istiyorum ama cemaat Hanifi mezhebine göre kılıyor. Ben ise Şafii mezhebindeyim. Sabah namazının ikinci rekatında konut okuyoruz. Ne yapmalıyım? Evet. Hangi mezhebe tabi olursa olsun cemaatte Imama tabi olduğunda imam nasıl kalıyorsa bütünüyle imama tabi olması gerekir. Ayrıca kendi mezhebini uygulaması gerekmiyor. Bu bütün kardeşlerimiz için geçerlidir. Bütün müminler için bu böyle geçerlidir. Yani Şafii mezhebindeki, Hanefi mezhebindeki imama uyduğunda ona uymuş olur, ona tabi olmuş olur. Başka bir harekette, tavırda bulunursa tabi olmamış olur. Aynı şekilde bir Hanefi de şafi olan bir imama uyduğunda aynen ona olduğu gibi tabi olması gerekir. Aralarında bir fark yoktur. Aralarını e, ayırmak doğru değildir. Eğer haksa, hepsi haksa bu durumda sorun yoktur. E, hatta böyle e, bütünüyle bir mesebe ait e, tabi e, olmadığını ötekilerini de hak olarak kabul ettiğini ortaya koyabilmek için mutlaka arada bir Öteki imamlar da, imamlara da uyması gerekir ki onları da hak olarak kabul etmiş olsun. Bir tek kendi mezhebini kabul etmemiş olsun. Onları da e, hak olduğunu kendi üzerinde ispatlamış olsun. Onun için kardeşimiz rahatlıkla uyabilir. İmam nasıl yapıyorsa öyle yapsın. Doğrudur ve geçerlidir. Evet. Efendim Kadir Genç, Diyarbakır'dan selamun aleyküm hocam. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe açıklamasını okuduğum zaman daima şu cümle geçiyor. Biz yaptık, biz emrettik. Buna benzer biz kelimesi geçiyor. Şüphesiz ki Allah tektir, eşi benzeri yoktur. Nasıl biz kelimesi geçiyor? Bize bunu anlatır mısınız? Evet. Allah razı olsun. Hayırlı gecelerden ee, Daha önce biraz izah etmiştim galiba. Efendim. Allah eğer biz dediyse bu durumda sıfatlarıyla beraber, işi bir vesileyle beraber yaptığını beyan ediyor. Mesela hidayeti biz veririz. Hidayeti verirken kiminle veriyor? Peygamberiyle veriyor. ile veriyor. Buna beraber o vahi taşıyanla beraber hidayeti veriyor. Biz onun için Allah orada biz der. Ama Allah zati hakkında bir şey söylediğinde biz demez ben der. İnni, inneni der yani. İnneni enallah, ben Allah Ben Allah'ım dedi. Bak biz Allah'ız demedik. Zati hakkında konuşurken ben der ama bir işi, bir fiili eğer isimleriyle beraber yapıyorsa, bir vesileyle yapıyorsa bu durumda biz der. Yani hidayeti biz veririz ama hidayeti peygamberiyle beraber veriyor. Vesile ediyor onun çünkü Bu durumda peygamberi neyi söylerse Allah onu, Allah onu ben yaptım diyor. Ben söyledim diyor. Onu, o işi de kendine ait kılar. O vesileyi de kendine ait kılar. Evet. Zatıyla ilgili bir şey söyleyince ben isimleriyle beraber bir şey söylerken de Allah biz der. Evet. Efendim son olarak Nurdogan Barış Trabzon'dan. Selamun demiş efendim. Kıymetli efendimin ellerinden öper, kardeşlerime muhabbetlerimi arz ederim. Efendim bu yazım derdi değil devayı, bir hastanın ilacı kullanıp sonuçlarını doktoruna bildirmesidir. 40 yaşına geldim efendim. Sizden önce yüzlerce tasavvufi külliyat mütalaa ettim. Ameli tarikat ve nice zikir vildi. Lakin bu bayramın ilk günü anladım ki, siz ve gönle şifa veren sohbetlerinizden önce Birazcık dahi rızayı tatmamışım Bunu yazmama vesile olan şudur efendim Bayramım ilk günü ağır hasta olan annemin yanındaydım Ve beni Allah affetsin isyana dahi düşürmüş Ve zahiri, kederli bu durumdayken Tuhaf bir şey oldu Dostumun sohbeti bende dirildi Ve Rahman Rahim olan Allah'ımla bakabildim. Vallahi zulüm görmedim. Tam tersi aklımın izah edemeyeceği bir merhameti ve ilahi muameleyi zevk ettim, iman ettim. Bu fark ediş öyle tesirli oldu ki bir saat hali gün boyunca sürdü ve her halime yansıdı. Hatta birlikte olduğum insanlara ve telefonla konuşanlara dahi sirayet etti. İnandım ki bu nimeti ilahiyi takdir edersem, cehd edersem, vallahi ben hakkı mümin olabilirim ve olurum. Ey vesile-i nimetim efendim, minnetimi, takdir ve teşekkürümü eşinize arz ederim. Allah razı olsun. Allah mübarek etsin inşallah. Mesele kitaptan okumak değildir. Mesele onu diri bir gönülden almakmış. Allah Gönüle mutlaka onu vahyediyor, ikram ediyor. Allah bize öğretiyor. Onun için ne diyoruz? Kurunu kendine davet eden Allah'tır. Kurunu kendine çeken de Allah'tır. Onun gönlüne vahyeden de O'dur. O ona ondan daha yakın. Ama her şeyi bir vesileyle yapar, bir sebeple yapar. Mesele doğru yerde, doğru vesileye sarılıp doğru yapmaktır. Ancak böyle kazanılır. Eğer doğru yerde olmazsak, doğru yapsak bile yine kazanamıyoruz. Doğru yerde doğru yapmak gerekiyor. Yani Kabe'ye gitmeye niyet ettiysek niyet doğru. Bir de yürümemiz gerekir. Kabe'ye doğru değil de ters tarafa yürürsek hiçbir zaman Kabe'ye varamayız. Ters, yanlış yere doğru yürüyoruz demektir. Hem yolumuzun da doğru olması gerekir. Kabe istikametinde olması gerekir ki Orada yürürken Kabe'ye varabilelim. Muradımıza erebilelim. Rabbimize kavuşabilelim. Rabbimizle beraber olabilelim. Rah Rabbimizin rahmetini, o ikramını tadabilelim. Allah ayet kerimede Allah hiç kimse için adetini değiştirmez dedi. Adeti budur. Allah Allah'a karşı takva sahibi olun, sadıklarla beraber olun. Allah'a vasıl olmak için vesile arayın dedi. Vesileye sarılın dedi. Vesileyi bulduğumuzda evet sarılıyoruz. Allah'a karşı sadakatini ortaya koyanlarla ispatlayanlarla beraber olmaya çalışıyor. Onlarla beraber sadık olmaya çalışıyoruz inşallah. Allah bizi sadıklardan eylesin. Herhangi bir şekilde kibirlenlerden eylemesin. Amin. Ben biliyorum, ben bana yeterim deyip kendini müstahını görenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi kendini ciddiye alanlardan eylesin. Amin. Rabbini ciddiye alanlardan eylesin. Amin. Ebedi hayatını ciddiye alanlardan eylesin inşallah. Amin. Bütün kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz inşallah bir sonraki hafta buluşmayı ümit ediyoruz. Rabbimizden bir sonraki hafta buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun zaten.